Savaş havasının oluşturulması İslam toplumunun oluşmasıyla mutmain olduktan ve komşusu Yahudilerle anlaşmalar anlaşmaları yaptıktan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de cihad havasını hazırlamaya başladı Çünkü İslam devletinin görevi Hakim olduğu bütün beldelerde İslam'ı tamamen tatbik etmek ve İslam davetini sınırlarının dışına taşımaktır İslam devletinin İslam'a daveti taşıması, misyonerlerin metodu üzerinde İslam'ın propagandasını yapmak demek değildir. Bilakis o, insanları İslam'a davet, insanları İslam fikirleri ve hükümleriyle kültürleştirmek ve bu davetin önüne duran her maddi engeli yeterli maddi kuvvetle ortadan kaldırmaktır. Nitekim Kureyş, İslam'a davetin önünde bir maddi engel olarak durmaktaydı. Bu davetin önünde bir engel olan bu maddi engelin ortadan kaldırılması için kuvvetin hazırlanması zaruriydi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem davetin Medine'nin dışına taşınması için kuvvet ve ordu hazırlamaya başladı. İlk önce maksatlı hareketler olarak itibar edilebilecek hareketler organize etti. Daha sonra 4 ay boyunca muhacirlerden 5 ile 100 arasındaki kişilerden oluşan 3 küçük askeri birlik gönderdi. Bunlarla Kureyş'i takip edip ona meydan okuyor, Medine içi ve çevresinde oturan Yahudi ve münafıkları korkutuyordu. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensar olmaksızın muhacirlerden oluşan 30 süvariyle ile amcası Hamza bin Abdülmuttalib'i gönderdi ve o deniz sahilinde Mekke halkından 300 süvarinin içinde Ebu Cehil bin Hişam ile karşılaştı mecde bin Amr-i aralarına girip onları birbirinden ayırmasaydı Hamza onunla savaş için hazırlanmıştı. Fakat o kişinin araya girmesiyle iki taraf birbirlerinden ayrılıp uzaklaştılar. Hamza savaş yapmaksızın geri döndü. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ubeyde bin El-Haris'i Ensardan kimsenin bulunmadığı sadece muhacirlerden oluşan 60 kişilik bir süvari birliğiyle gönderdi. Ubeyde, Rabi Vadisi'nde 200 kişiden fazla Kureyşli bir topluluğun başında İkrime bin Ebu Cehil ile karşılaştı. Sa'd bin Ebu Vakkas düşmana bir ok attı. Fakat savaş olmadı ve iki grup birbirinden uzaklaşıp geri döndüler. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebu Vakkas'ı muhacirlerden oluşan 20 kişilik bir süvari birliği ile Mekke'ye doğru gönderdi. Bir süre sonra onlar savaş yapmaksızın geri döndüler. İşte bu seriyelerle Medine'de savaş havası oluştu. Aynı şekilde içinde korku ve tehdidin bulunduğu harp havasını Kureyş'te de oluşturdu. Bu hava onları daha önce yapmadıkları binbir hesab ile Resulullah'ı daha ciddi almaya sevk etti. Bu seriyeler olmasaydı onların Resulullah'ı ciddiye almaları oluşmazdı. Allah Resulü bununla da yetinmedi. Bilakis bizzat kendisi de Medine gelişinin birinci yılında savaş için Medine'nin dışına çıkmıştır. Yerine Medine'ye vali olarak Saad bin Ubade'yi tayin etmiştir. O, Kureyş'le karşılaşmak ve aynı zamanda ben Damra ile anlaşma yapmak maksadıyla çıkmıştı. Fakat Kureyş ile karşılaşamadı. ben Damra Damre ise onunla anlaşma yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir ay sonra muhacir ve insardan oluşan 200 kişilik birbirliğin birliğin başında bu vata doğru çıktı. Maksadı, Umeyde bin Halef'in idare ettiği 100 savaşçının koruduğu 2500 develi bir Kureş kafilesini elde etmekte. Fakat kafilenin başka bir kervan yolunu aldığının farkına varamamıştı. Onun için Kureş kafilesiyle karşılaşamadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönüşünden 3 ay sonra Medine üzerine Ebu Seleme bin Abdül Esad'ı sorumlu tayin edip takriben 200 kişilik bir birlikle sefere çıktı. Nihayet bu Vadisi'nde Uşeyre'ye indi. Orada hicretin ikinci senesinde Cuma'del Üla'da ve Cuma'del Ahire'nin gecelerinde ikamet etti. Orada Şam'a gitmekte olan Ebu Sufyan'ın başında bulunduğu bir kureş kafilesinin geçmesini bekliyordu. Fakat kafile evvelce geçmiş olduğundan bu seferde de harp edilemedi. Onun bu seferden elde ettiği şey Benu u Mütliç kabilesiyle sulh anlaşması yapmış olmasıdır. Mütliç oğulları Beni Damle'nin müttefiki olduklarından onlara verilen emanname gibi bunlara da verilerek Medine'ye dönüldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhşeyre gazvesinden geldiği zaman Medine'de fazla durmadı. Ancak 10 geceden az kaldı. Nihayet Mekke'ye bağlı Kureyşlilerden Kurz bin Cabir el-Fihri Medine'de sabahleyin otlamaya bırakılan develer, mal ve davarlar üzerine saldırdı. Bunun üzerine Allah Resulü onu yakalamak için Medine'den çıktı. Medine üzerine Zeyd bin Hares'i vali tayin etti. Resul aleyhissalatu vesselam onu takip etti. Nihayet Bedir tarafında Safvan denilen bir vadiye vardı. Fakat Kur bin Cabir savuşup gittiğinden onu yakalayamadı. İşte bu 1. Bedir gazvesidir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordularıyla Kureyş'i tehdit etmeye, meydan okumaya, ve Arap Yarımadası'nı dolaşmaya başladı. Bu gazvelerde Allah Resulü herhangi bir savaşla karşılaşmamıştı. Fakat bunlarla büyük neticeler ulaştı ki onlar büyük harplerin başlangıcını hazırladılar. Nitekim Allah Resulü bu gazvelerde kendisiyle düşmana karşı çıkacağı orduyu hazırladı. Çünkü bu gazveler Müslümanları savaşa hazır ve yeterli bir duruma getirdi. Ve bu gazvelerle Medine ve çevresindeki Yahudi ve münafıkların kalplerine korkular serpiştirdi ki bu korkunlar onları Resulullah aleyhinde halkın içine konuşmaktan men etti. Resulullahın kendisine yönelik meydan okuyuşu ve tehdidi karşısında Kureyş'in nefsiyeti kırıldı. Düşmanlarının nefislerinden Müslümanların heybeti arttı. Ben Umutliç ve Medine ile Kızıldeniz'in sahilindeki kabilelerle yapmış olduğu anlaşma ve sözleşmelerle Kureyş'in Şam'a giderken takip etmiş olduğu kafile yollarını ele geçirmiş oldu.